Perşembe FM Perşembe Bu bölümdeki bazı konuşmalar gerçek hayattan alınmıştır. Bekinle 5 ne? 1K 4O 8Y 12 12 12 neden nasıl için ne zaman kim kimle kime ne Umu oha sana ne bana ne yu sana ne, yu <gülüyor> neden, neden ne. ömer bekinle 5 ne? 1K 4O 8Y yine tartışmasız Türkiye'nin en tartışmalı radyo programı Ömer Bekinle 5N 1K 3D 12Q 9W programına hoş geldiniz Programımızın kadrolu konuğu, karıştırmacı karalamacı izi izikalcı cuntacı provokatörçü yazarımız Sabit görüşle beraber Türkiye'nin yaşadığı son gelişmeleri ya da gelişmemeleri değerlendireceğiz. Türkiye yine malumunuz provokasyonlarla dolu günlerden geçiyor. Demokratik açılma karşı provokatif <gülüyor> eylemler. Ömer Bey, Ömer Bey, Ömer Bey. Evet. Ya yine makinal tüfek gibi başladınız ya. Ömer Bey, şimdi bir dakika. Demokratik açılım demişken. Hazırda siz bundan bahsetmişken hemen araya girmek istiyorum. Efendim ben demokratik açılıma öncelikle söyleyeyim tamamen karşıyım efendim. Niçin efendim? Hemen, hemen onu da anlatayım efendim. Bakınız şimdi siz türban deyip bir yandan kapanacaksınız bu ülkede. Sonra da demokratik açılım deyip açılacaksınız öyle mi? Kapanalım mı açılalım mı? Lütfen bir karar verin artık. <gülüyor> şu, şu tuhaf çelişkinin farkında mısınız? Peki öneriniz nedir Sarif Bey? Yani ne yapılsın bu konuda? Efendim tamam. e, bir önerim yok. Bir önerimiz yok efendim sadece karşı çıkıyorum karşı çıkıyorum karşı çıkmayanlara da ayrıca karşı çıkıyorum efendim <gülüyor> Ve bir an önce e, efendim bu ülkede ohal ilan edilmesini saygılarımla arz ediyorum efendim Ohal mi? Ohal! E ee, esas size ohal efendim Ama Samit bey yani, be, yani demokrasilerde olağanüstü hal olur mu ya? Ohal olur mu ya? ya? Sonra demezler mi efendim yine mi ohal ey Türkiye bu ne hal? <gülüyor> Maalesef Ömer Bey, Türkiye o hale geldi ki o hale geçilmesi kaçınılmaz olmuştur efendim. <gülüyor> nasıl ki madde 3 haldedir. Katı halde, sıvı halde, gaz halde. Türkiye'de 3 haldedir. Sıkıntılı halde, kriz halde, o halde. Ya hala o hal diyorsunuz Sabit Bey ya. Ya, ya biliyorsunuz Sabit Bey nasıl dayı baba yarısıdır derler o halde darbe yarısıdır derler. Tamamen ben... yanlış efendim. Tamamen yanlış. Neresi yanlış? Ya şimdi bakın bir kere dayı baba yarısı değil Kabadayı yarısıdır. Nasıl yani? Anlatayım. Şimdi söyler misiniz Kabadayı kaç harfli? Cevap ver bana. Kaba dayı kaba bir sekiz. Sekiz peki şimdi böyle ikiye? Ee, dört. Dört peki kaba kaç harpli? Kaba dört dört. Da, peki şimdi cevap ver bana bitmedi. Dayı kaç harpli? Dayı mı? Da dört. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Dayı Kabadayının yarısı oldu. <gülüyor> Olmadı mı? Oldu. İşte matematik birimi ortada. Söyler misiniz efendim, dayı nasıl babanın yarısı oluyor? <gülüyor> efendim bu yarısı polemiğine son noktayı da şöyle koyalım müsaadenizle ve bir daha da gündeme getirmemek üzere kapatalım. Efendim, yarısı olan kocunur. Ama ya, ama saçmalıyorsunuz Sabit Bey ya. Yahu dayı baba yarısıdır derken yani manevi olarak mecaz anlamında yarısıdır. Yani bu kadar çarpıtma, çarpıptan... Ya şimdi lütfen Ömer Bey ya. Bana asimetrik olarak psikolojik bir yıldırma politikası uyguluyorsunuz şu anda farkında olmadığımı zannetmeyin. Lütfen bakın bende asimetri hastalığı var. Üzerime gelmeyin bakın. Kötü olurum. Asimetri hastalığı. Evet asimetri hastalığı. Nasıl e, simetri hastalığı var her şeyin sıralı durmasını ister onlar. Bende de tam tersi asimetri hastalığı var. Yani böyle düzenden nefret ederim efendim ben. Mesela benim bir yakam devamlı kalkıktır. Şimdi şu anda görüyorsunuz. Evet. Evet bak şimdi ayağımı gösterin. Paç, paçamın bir yarısı çorabımın içinde şu anda görüyorsunuz. Hakikaten. Evet şimdi saçımın bir tarafı da bozuk fark ettin mi? Hakikaten ilk defa dikkat edin. Ya kaç, ne zamandır program yapıyoruz fark etmiyorsun. Evet. Evde hanımla efendim biz bu yüzden çok kavga ediyoruz. O simetri hastası bense asimetri hastasıyım. Evdeki oturma grubumuzun e, hanım e, iki teknisini üçlünün arasına alır. Ben gider e, tekleri bir tarafa. Üçlüyü bir tarafa koyar mı efendim? Peki e, Sabit Bey e, yaşanan sokak evet bu olaylara ne diyorsunuz efendim? E, ne diyeyim efendim? Bir an önce e, sıkı yönetim ilan edilsin diyorum, o hale geçilsin diyorum. Ülke geçmezse o hale işte gelir bu hale. Ama Sabit Bey ya ya anlamıyorum ya yani bakın birileri olayları provok ediyor. Efendim. Ya bırakın bakın, efendim ya. Bakın bırakmayın efendim. Bakın geçen dolaplarda ne oldu? Ne oldu efendim? Bir provokatör yakalandı musun? Ya nereden biliyorsun provokatör olduğunu? E benim adam kendi dedi gerilim var niye yaptın kardeşim diye sordu muhabir. Evet. Yakalandıdan ne dedi? Ne dedi? Bana ne gerilimden dedi ya benim için gerilim değil gelirim önemli dedik. Gelirim... Efendim ne var efendim bunda? Adam gelirim demiş. E ben de gelirim. Herkes gelir. Siz gelmez misiniz peki? Nereye gelmez miyim? E bakın daha nereye geleceğinizi bilmiyorsunuz ya. Geleceğini bilmeyen geçmişini de bilemez efendim. Geçmişinizde yaşayacağınıza geleceğinize bakınız lütfen. Unutmayın ki gelecek de bir gün gelecek. Evet dinleyiciler, konuğumuz Sabit Görüşme 5N1K 399W12S e, e, programında demokratik açılımı konuşmaya devam ediyoruz. Evet efendim. E, e, bu arada, e, bu arada e, Sabit Bey. E, ne oldu? E, radyomuzun efendim yeni kuralları e, çerçevesinde. Bundan böyle en fazla 4 dakika konuşabiliyoruz. 4 dakika mı? Evet süremiz dolmuş. <gülüyor> o yüzden 4 dakikada bir şarkı çalmamız gerekiyor. Efendim Şimdi bu hayatım dakika... boyunca duyduğum en saçma sapan şey ya. Ya şarkı mı ne şarkısı ya? Politika konuşulan bir programda şarkı çalındı nerede görmüş efendim ya? Allah aşkına Mehmet Ali Birand 32. günü yaparken e, durun bir dakika şarkı çalacağım diyorum ya. <gülüyor> bu ne ya burası haber programı mı top 20 müzik programı mı? Allah aşkına döndü bir şaşkına. Ama Sabit Bey bakınız kurallarımız var. Yayın yönetmenimiz asmış duvara dört dakikadan sonra şarkı çalmaz. Efendim olurdu. kurallar kurallar yani saçma e olduğu sürece çiğnenmek içindir e efendim. E evet, bu, bu yani çok saçma şimdi, sapan bir şey e yani ya. Ferdi Tayfur'dan ben de özledim e şarkısını dinleyeceğiz. Ardından yine beraberiz olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abiniz diyoruz. <gülüyor> ne söylediniz siz so son cümlenizi tekrar alabilir miyim Ömer Bey? Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abiniz? Ya, ya bu ne güzel bir şarkı sözü Allah aşkına ya çok efendim, güzel ya. E, efendim bu şarkı sözü değil Ferdi Tayfur için söylenen güzel bir e, giriş sözü. Öyle mi efendim evet. öyle mi? Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abiniz? Evet. Ben de özledim ben de resmim var şu aleminde sana kanmak isterim derman yok dizlerimde bende. Özlediğim bende resmin var şu aleminde O oh be bu ne ya politika politika biraz da demiş efendim şarkı söyleyelim Ömer Bey Yani ben de bende Ömer Pekin'le 5 n 1 k 4 o 8 c e, 12 q 12 q 12 q. Ne? ne? Neden? Nasıl? için Ne zaman? Kim? Kim? Perişan FM Perişan FM Türk Radyo'da Türk Radyo'da Türk Radyo'da Ferşan Efem şimdilik bu kadar Ferşan Efem her gün giriş saatlerde Dünya Radyo'da. Radyo'da yazan Ömer Pekin Oynayanlar Ömer Pekin Mustafa Sarıtaş Teknik Yapım Ömer Pekin dinleyin dinleyin